İnna al-hamdalliláh, n-ahmduhu ve n-sta'înhu ve n-sta'firhu min anfusina min a'malina.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 يا أيها الذين آمنوا الطقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً فإن استقل حديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها Vücuda muhtaç bir şey ve Vücuda muhtaç bir şey yok. Vücuda muhtaç bir şey yok. Vücuda muhtaç bir şey yok. Vücuda muhtaç bir şey yok. abimiz muhtaç bir şey yok. Vücuda cennetin en güzel yerine Firdevs-i onu nasip etsin. Bizlerin de dualarını eksik etmesin inşallah. Kardeşler, insan olarak bizler yaşamamız için gerekli olan hava, su, yiyecek, hayatta kalmayacak kalmaya yarayacak hayatımızın daimini sağlayacak bu önemli şeyleri kullanmaya kesinlikle ihtiyacımız var vücut vücudun acilen gerekli olan şeylere ölmemek için hayatta kalma, kalmak için acil olan gerekli şeyler vardır bir de onu destekleyen, ona kuvvet veren, onu koruyan yan destekler vardır. Bunları hayatımızı kolaylaştıracak, hayatımıza destek verecek, fikirlerimizi düzeltecek, ruhun kalbin temizlenmesini sağlayacak şeyler gibi. Allah subhanehu teala kısmet ederse, bugün e, bu seminerin mevzusuyla alakalı olan güncel meselelerle alakalı e, yaşantımızı kolaylaştıracak hem bu dünyada, hem de ahirette, bize faydası olacak Allah'ın izniyle bir mesele hakkında konuşmak istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da kendi zamanında, asr-ı saadette hedef olmasa da neticede bir İslam toplumunun oluştuğu, ve bize örneklik teşkil ettiği ve bizlerin de aynı metotla aynı yol ile nasıl ki bedenin bazı acil şeylere ihtiyacı olduğu gibi bugünkü yeryüzünde yaşayan İslam aleminde Müslümanların da acilen ihtiyacı olan bir konu İslam toplumu. İlla ki bu yanlış anlaşılmasın. Cemaatçilik veyahut da grupçuluk, mezhepçilik böyle bir şey kastetmiyoruz biz. İslam toplumu, ümmet nedir? Bizim ne kadar ihtiyacımız var? İnşallah nasıl oluşturulur bu konu üzerine durmak istiyorum. Ya biz Avrupa'da yaşayan Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da vesaire Müslümanlarız. Ya biz Müslümanız. Allah'a inanan Allah Subhanahu Taala'nın gönderdiği Kur'an'a ve onun Resulüne inanan en azından inandığımızı iddia ettiğimiz bir topluluğuz. Şöyle bir baktığımızda etrafımızda bu topluluk acaba gerçekten İslam topluluğu mu? Yoksa fert fert İslam'ı yaşamaya çalışan parça bölük insanlar mı? Bizler kendimizi Müslüman olarak nitelendirdiğimiz ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna e, uymaya gayret eden o asr-ı saadeti örnek almaya gayret eden Müslümanlar olduğumuzu iddia ediyoruz. Onların da aynı şekilde bizim örneğimiz, bizim misalimiz olduğunu iddia ediyoruz. Allah Subhanahu Teala Kur'an'da bizlerin onlara uymamız gerektiğini bildiriyor. Bizim de iddia ettiğimiz gibi tek çaremiz, kurtuluşumuzun tek çaresi o asra uymamız gerektiğini bildiğimiz halde yine de nedense parça parçayız. Yine de bu dini fert olarak yaşamayı tercih eden insanlarız. Bizler burada bulunan veyahut bu akideye sahip olan selef inancına selef akidesine sahip olan Kur'an ve sünnetle yaşaya, yaşamaya gayret eden, yaşadığını iddia eden bizler bu mesele üzerine, yani Kur'an'ı ve sünneti, Allah Resulü e, İslamı Kur'an'a ve sünnete, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetine göre kendimizi ayarlamaya, kendimizin hayatımızı ona göre düzenlemeye gayret eden bizler maalesef bu konuda da çok aciziz. E, dün kardeşlerden bir tanesi siz miydiniz artık bilmiyorum. Birisi bir soru sordu Ebu Saite. Yani bizler neden e, bu akideye sahip olduğumuz halde ha, ahlakan olsa gerek e, bir soru sorulmuştu. E, ne eksiğimiz var? tabii her şey tevhidle, tabii her şey az akideyle alakalı olması gerekir. İnsan ne kadar bozuk olursa olsun, insan ne kadar yani çürük olursa olsun, akidesi düzgün olduktan sonra Allah'ın izniyle en azından tevhid akidesine sahip olduğu için belli bir hatasından dolayı, belki Allah subhanehu teala tevhid akidesine sahip olduğu için bu şahsı günahını bağışlayacaktır ufak tefek günahlarını belki cennetini alacaktır sonradan veyahut hatta hiç cehenneme gitmeden. Allah bizleri o zümreden eylesin. Belki de biraz bir müddet cehenneme girecek ama yine Ebu Said'in dediği gibi yani e, insan ne kadar da ahlaklı olsa, ne kadar da yani temiz düzgün e, karaktere sahip olsa ama akidesi bozuk olursa yani bunu zaten devamlı gündemde bu. Ama yani bizler kendimizi bu akidenin müntesi, akidenin akideyi sahiplenen o akide üzerine giden insanlar olarak düşünüyoruz. Yani şu seminer altı ay oldu aşağı yukarı insanlara duyurulalı. Yani dendi ve ilan edildi. Bu 6 ay zarfında ha belki diyebiliriz ki ya bugün işte hava şartları biraz el vermedi. Ama en azından Belçika'da ve hatta daha da kısırlaştıralım en azından Brüksel'de şuradaki cemaatten daha fazla cemaat var. Bu akideye inanan böyle bir hayata, böyle bir inanca sahip olan insanlar Şuradaki cemaattan daha fazla. Brüksel'in içerisinde. Ya biz hangi İslam'ı yaşıyoruz? Hangi selef inancına sahibiz biz? Bizim selefimiz, ya biz selef derken selef partisi değil. ha. Yani bizim e, bu İslam düşmanlarının veyahut da bugünkü yaşadığımız toplumdaki e, İslam'ı yanlış göstermek isteyen, Selefçiler veyahut da Selef partisine, Selef grubuna müntesip insanlar değiliz biz. Biz Selef inancına talip olan insanlarız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve o gün yaşayan, o devirde yaşayan insanlar bizim Selefimiz, bizim geçmişimiz, bizim ilkimiz. Ve bir Müslüman ben Selefi değilim. O devri, Ne demek istiyor bu? Ben benim selefime uymuyorum demektir bu benim ilkime yani İslam'ın İslam'ı ilk yaşayan İslam'ı bize örnek olarak yaşatan ilk topluma uymuyorum demektir bir kişi kalksa ben selefi değilim dese tabii ki hani bilerek bunu anlatmak lazım bunlar bilmiyorlar ne Müslümanı ne Müslüman olmayanı bir çoğu bunu bilmediği için yani bir selef akidesi derken bunu kastediyoruz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onun devrinde asrısı adetten yaşanan İslam Müslümanları kastediyoruz biz. Selef derken. Ve bir kişi de ben onlar değilim dediği takdirde Allah korusun büyük bir tehlikeye girmiş oluyor. Derdimiz ne? Müslümanların beraber toplum olarak yaşaması. Müslümanların bir duvar halinde, duvarın taşları olması. Müslümanların İslam toplumunu oluşturması. Ben Almanya'da olabilirim, sen Hollanda'da olabilirsin, o Belçika'da olabilir, falancası Fransa'da olabilir. Yani bu hiçbir şeyi değiştirmemesi lazım. Ben Müslümanım. İnmel الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Ancak iman edenler kardeştir. İman eden. Allah subhanehu ve teala bizleri kardeş yapmış yedi kat semanın üzerinden. Ve bizler bu kardeşliği, bu toplumu, bu cemaati oluşturmamız gerekir. Bu bizim görevimiz bu bir vaciptir neden vaciptir İslam'ı yani her yönüyle kendi ferden ailece ve e, toplum olarak yaşamak yaşatmak örneklik teşkil etmek için Onun için kardeşler bulunduğumuz toplumun bizlere vermiş olduğu. Bu negatif etkiyi de bunların içerisine katarak Allah'ın izniyle bu dini toplum olarak nasıl yaşayabiliriz? Allah Subhanahu Teala bizlere neler bu konuda tavsiye etmiş? Biz kendimizi, ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu böyle bir toplumdan Böyle bir e, başı boşluktan nasıl kurtarabiliriz? Bu Allah Subhanahu teala'nın bu konu üzerindeki ayetlerini, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın e, hadisleriyle açıp konuşalım. Ne diyor Allah Subhanahu teala? Sa'idu billah ve adallahu'llezine amanu minkum ve amilussalihati leystakhlifennahum fil ardı kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum la bi Allah subhanahu ta'ala İman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Allah subhanehu teala bir şeyde vaat ediyor. Söz veriyor. Bizlere yapması gerektiğini söylüyor. Allah'ın vaadi var. Hitap kime? İman edenlere ve salih amellerde bulunanlara. Allah subhanehu teala neyi vaat ediyor arkadaşlar? Onlardan öncekilere vermiş olduğu hakimiyeti, onlardan önce vermiş, öncekilere, bizlerden öncekilere vermiş olduğu idareyi, devleti, neyi alırsanız alın, gücü kuvveti size de vermekten aciz değilim diyor. Allah subhanehu teala ben diyor, Onlara nasıl verdimse size de vereceğim. Sizi de güç ve iktidar sahibi kılacaktır diyor. Kendileri için seçip beğendiğini dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra emniyete ulaştıracak. Aslında biraz da sabahki dersle alakalı hani şöyle olursa böyle olur namazımı kılmazsam içim, işimden atılırım ben böyle bir çalışmaya girersem beni buradan kovarlar ben İslam'ı Allah'ın istediği gibi yaşarsam bana gülerler ben İslam'ı her yerde yaşamaya gayret edersem beni horlarlar Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam da herhalde bunları biliyordu. Sahabe de bunları biliyordu. Yani onlar da bu dini ki yani İslam bugün belki de ismini duymayan kimse kalmamıştır dünyada. Elhamdülillah. İyi veya kötü sebeplerle. O zaman daha öyle bir şey yoktu. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam zamanında daha İslam'ın adı bile yoktu. Allah Subhanahu Teala'nın son dininin daha ilk ayetleri inme güzel inmişti. Böyle bir toplumda demek ki yani demek ki biz o toplumda yaşamış olsaydık belki kapımızdan dışarı bile çıkmayacaktık. Belki İslam'ı kabul etmek hayalimizin ucundan dahi geçmeyecekti. Ki yani herkes İslam'ı tanımış, İslam'ı bilmiş, en azından duymuş iyi veya kötü. Ha bizim görevimiz ne? Onlara mı aldırmak? Yoksa dünyada ve ahirette bizim bize mutluluğu verecek. Kalbimizi yumuşatacak. Korkularımızı alacak. Emniyet, emniyete erdirecek. Ayaklarımızı sahip sabit kılacak Allah'a mı? Yönelip ondan korkacağız. Yoksa bu insanların hor görecekler. Bu insanlar bizi bizim karşımızda bize gülecekler. Bu insanlar bize kötü diyecekler, bizi işimizden atacaklar, bizi Almanya'dan veya Avrupa'dan kovacaklar. Düşüncesiyle mi onlara tabi olup, onlara onlar onlar tarafından hor görülmekten korkacağız. Bu yüzden mi? Ki Allah Subhanahu Teala onun vaadi, onun söz vermesi hiçbir kimseye benzemez. Eğer ki Allah bir şeye söz vermişse, sözünün sahibidir. Ki Allah söz veriyor. Bizden istediği nedir kardeşler? Yine ayetin sonunda bize bildirdiği gibi. Ya'budûneni, <gülüyor> bana ibadet ederler. Bana ibadet ederler. La yuşrikû bi şey'en ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Bizden istediği yukarıyla irtibat kurarsak amel salih, salih ameller, şirk koşmadan iman ve salih ameller. Şirk koşmadan iman ve salih ameller. Allah Subhanehu Teala'nın istediği bu. Senin üzerine düşen görev budur diyor. Bunu sen yapacaksın. Sen bunu yaptıktan sonra da Allah Subhanahu Teala ben sizi diyor iktidar sahibi yapacağım. Ne çıkıyor buradan kardeşler? Ben benim üzerime düşen görev, iktidar sahibi olmak için uğraşmak değil. Güç sahibi olmak için uğraşmak değil. Devlet kurmaya uğraşmak değil. Benim görevim. Şirk koşmadan iman etmek ve Allah Subhanahu Taala'ya salih amellerde bulunmak. Benim görevim bu. Ha bunun yanında cemaat kurmak, İslam toplumu kurmak, devlet olmak bunlar nedir? Bunlar birer basamaktır. Nereye? Allah Subhanahu Taala'ya yaklaşmaya birer basamaktır bunlar. Her yeri geldiği anda yapılması gereken şeyler bunlar. Kendi kendine Allah'ın bize vermiş olduğu, oluşturduğu sebeplerdir bunlar. Namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, insanlara yardım etmek gibi, kardeşlik, komşuluk vazifelerini görmek gibi, cemaat kurmak, cemaat içerisinde görev almak, İslam toplumu kurmak, İslam devleti kurulması, bunlar da bina binaen ortaya gelen şeylerdir bunlar. Kendi isteğimiz yani kendimizin hedefi ben İslam Devleti'ni kurmak istiyorum. Hadi kurdun. Ne yaptı? Hedef bitti. İslam Devleti'ni kurdun bitti. Ne olacak ondan sonra? Ha, bizim hedefimiz olmaması gerekir. Zaten Allah bize vaat ediyor. Ne demek bu? Ha Ben bunları yerine getirirsem bu zaten kendiliğinden gelecek ortaya, çıkacak ortaya. Yani bir şekilde gündeme gelecek bu. Sen sabah kalkıyorsun. Sabah kalktıktan sonra vücut senden bir şey istiyor değil mi? Yani çok affedersiniz. Ya, tuvalete gitmek istiyor. Yani senin bu vücut senden bunu istiyor. Sen diyebiliyor musun? Yok ben bunu vermiyorum. Sen kendi haline bak. Ben yapmıyorum. Ben senin dediğini, istediğini yerine getirmiyorum. Erkek sen getirme. Acık acıkıyor vücut, senden yemek istiyor. Susadıktan sonra senden su istiyor. Sen vermediğin takdirde sana isyan edecek. İstediğin kadar verme. Dolayısıyla eğer ki yani bizde bunu İslam İslami yaşantıya e, teşbih edersek, benzetirsek bir Müslüman hayatında İslamı yaşarken önüne gelen bazı e, bazı eksikleri gidermek, bazı ihtiyaçları gidermek yine onun vazifesidir. Toplanacaksın bir birkaç Müslümanla ya bu devamlı birliktelik gerekecek. Devamlı bu toplantıların bu toplanmaların bir e, sisteme girmesi gerekecek. Cemaat oluşacak. Daha sonra bu cemaat büyüyecek bir topluluk oluşturacak. Bu topluluk büyüyecek bir devlet oluşacak. Her ihtiyaca binaen. Bu, bu kuruluşların içerisinde kah e, emriymiş, kah a, amiriymiş, kah e, memuruymuş. Bunlar da ne yapacak? Kendi her ihtiyaca binaen verilecek olan, istenilip de verilmesi gereken şeyler, ihtiyaçlar. Ha. Dolayısıyla ne diyor Allah subhanehu ve teala? Ben bunu size vereceğim. Yani Allah'ın sözü bizi e, hedef tayin etmeden verilecek olan şey güç, iktidar, sultan ne ne ad edersiniz devlet, topluluk ama belli bir şeyden sonra hiç kimse çalışmadan emeğinin karşılığını emek vermeden karşılığını alamaz. Ha. Allah Subhanehu ve Teala bu ayette bizlere e, vermek istediği nedir? Bizlerin bu ayete e, tam nasıl bakılması gerekiyorsa, nasıl anlaşılması gerekiyorsa o şekilde anlaşılması. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 13 sene gibi bir zaman ilk risaletinden sonra Mekke'de kaldı. Bu Mekke'de kaldığı zamanlarda hedefinde ne devlet vardı, hedefinde ne topluluk vardı, ne herhangi böyle bir cemaat oluşturmak vardı. Böyle bir hedef yoktu. 13 sene gibi bir zamanda Allah Subhanehu Teala'nın gönderdiği ilk ayetlere, ilk surelere bakıyorsunuz. Tevhidle, akideyle alakalı. Hemen hemen hepsi tevhidle, akideyle alakalı şeyler. Allah'ı gereği gibi bilmekle, Allah'a gereği gibi kulluk yapmakla alakalı ayetler. Şöyle baktığımız zaman bu nüzul sırasına göre şeyler var, firisler var. E, sure e, dizili şekilleri var. Şöyle bir bakın. Allah'ın ilk oku ayetinden sonrakinlere, Fatiha'ya bakıyorsunuz, müddessire bakıyorsunuz, müzemmile bakıyorsunuz. Yani Mekke'de inen ilk ayetlere, ilk surelere baktığınız zaman genelde hep akideyle, tevhidle alakalı önemli meseleler. Allah'a şirk koşmamakla, Allah'ı birlemekle alakalı meseleler. Onlar orada yaşamayı, onlar orada artık yani dinini, Yaşayamadığı için ne yaptılar? Ne gereksinme hissettiler? Oradan hicret etme. Oradan ee, Medine'ye göç etme hissettiler. Orada dinlerini yaşayamadıkları için göç etme. Medine İslam devleti miydi? Medine de aynı Mekke gibi bir yerdi. Ama ne yaptı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Oraya bir öncü gönderdi değil mi? insanlara İslam'ı tanıttı. Buna birazdan geleceğiz. İnsanlara İslam'ı tanıttı. İslam'ın adını duydu oradaki insanlar. Oradaki öncülerle, öncülerin vesilesiyle İslam'ın ne olduğunu şöyle bir gördüler. Dolayısıyla İslam'ın Müslümanların kendilerine bir zarar vermeyeceğini kanaatine vardılar. Ve gelen misafirleri, göç eden misafirleri o şekilde kucakladılar. Ve o şekilde beat ettiler. Biz seni koruyacağız dediler. Müslüman olanı da olmayanı da. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oraya gittiği zaman, Medine'ye vardığı zaman ne Mekke'de ne de Medine'de böyle bir hedef edinmedi. Biz burada İslam devleti kuracağız, kuruyoruz. Veyahut da İslam Cemaati kurdu kurduk, kuracağız. Böyle bir şey o gündeme gelmedi hiçbir zaman için. Ama oluştu mu? Oluştu. İslam toplumu oluştu. İleride İslam devleti oluştu. Ama oluştu yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabesi ne yaptılar? Allah Subhanahu Teala'nın kendilerine, Kendilerinden istediğini yerine getirdiler. Allah da onların ihtiyacını ne yaptı? Giderdi. Onlara ne gerekiyorsa Allah da onları verdi. İleriki zamanlarda bakıyorsunuz. Hiç kimse hedefleri zengin olmak değildi. Hedefleri mal, mülk, şöhret sahibi olmak değildi. Allah'a ibadetti. Allah'a şirk koşmadan ibadet de onların gayesi. Onlar bu gay onlar bu Allah'ın bu istediğini yerine getirdiler. Allah Subhanahu teala onlara mal mülk de verdi. Onlara makam mevki de verdi. Onlara devlet de verdi. Allah Subhanahu ve teala verecek. Çünkü o kendi üzerine düşen vazife. Allah'ın kendine kendi üzerine düşen vazifesi o. Öyle bildiriyor. Biz ne yapacağız? Biz kendi üzerimize düşeni yapacağız. Allah Subhanahu ve teala da kendi üzerine düşeni yapacak. Bizlerin bu ortamda kaybolmaması için, çoluğumuzun, çocuğumuzun bu ortamda İslam'ı unutmamaları için, bu ortamda, bu toplulukta bizlerin İslam'ı kolay yaşayabilmemiz, İslamı yaşarken utanmamamız için bu gibi topluluklara, cemaatlere e, ihtiyacımız var. Bunun içinde Allah Subhanehu Teala'nın bu e, ayetini e, bir e, baş ayet olarak alırsak, problemimizin çözümü bir yani nispeten çözümün yolu gözükmüş oldu. Allah Subhanahu Teala insanları yaratıp da hadi bu sizin hayatınız ben sizi yarattım ee, siz yaşayın nasıl yaşarsanız yaşayın demedi insanların hani karşılaşacakları problemleri bildiği için insanların en ilk insan Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar insanların ihtiyacı olan şeyleri ne yaptı? Her zaman Allah Subhanahu ve Teala bizlere verdi. Daha sonra Allah Kur'an'ı gönderdikten sonra bizlere bu dini aynı şekilde nasıl kolay bir şekilde yaşayabiliriz? Dünyayı ve ahireti nasıl güzelleştiririz? Bunların da bize neyini verdi? Yolunu gösterdi. Bu yolda Allah Subhanahu Teala'ya şirk koşmadan iman etmek, tabi şirk koşmadan imanın ne demek olduğu, amel salihin ne demek olduğu, bunların da inşallah bilinmesi gerekir. Bunlar da en kısa bir şekilde Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve kendi yaşantısıyla bizlere ne yapmıştır ee, göstermiştir. Burada ilk istenen şey nedir? Allah Subhanahu Teala'nın bu ayetten. İlk istediği şey, muhatap olan kişi iman edenler. İman edenlere vaat etmiştir. Ha, i̇man nasıl edilir? İman nedir? Sahi, yani bu meseledeki وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاٰمَنُوا مِنْكُمْ Yani sizden olan iman eden, sizden olan iman müminlere vaat etmiştir Allah Subhanehu Teala Resulünü göndermiş ki bizler bizlere dinini anlatsın. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam sahabesine soruyor. Bilir misiniz Allah'a iman etmek nedir? Onlar da Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Allah'a iman etmek diyor. Allah'ın birliğine şahadet etmek onun benim de onun Resulü olduğuma şehadet etmeniz günde beş vakit namaz kılmanız malınız mülkünüz varsa onun kırkta birini onun zekatını vermeniz kırkta biri yok hadiste de onun zekatını vermeniz Ramazan ayında oruç tutmanız zamanı geldiğinde İmkan haricinde olduğunda, imkanınız olduğunda da Allah'ın beytini hac etmeniz. Allah'ın evini hac etmeniz. Yani İslam'ın şartları diye saydığımız şey. Ama biz bunu İslam'ın şartları olarak sayıyorduk. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Allah'a iman nedir bilir misiniz? Bu beş şeyi sayıyor. Allah'a iman. Amelsiz imanın olmadığını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere ne yapıyor? Bildiriyor. Amelsiz iman olmaz. Bunu da aynı zamanda amel ile imanı ayıran insanlara ithaf olunur. Bu hadisi iyi okumalarını rica ederiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere... İmanın nasıl olması gerektiğini söylüyor. Bizler amelis, e, salih amelleri Allah'ın istediği gibi, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere emrettiği gibi, gösterdiği gibi, yaşadığı gibi olması gerekir. Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Namaz kılın, namaz kılacaksın diyor. Birinci, ikinci şartı. şahadet, Eline yazarsın kitabı, kağıdı. Al dersin, oku dersin. Adam okur la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bazı cemaatlerinde ortaya atlayıp da Hah, bunu biz Müslüman ettik deyip de ortaya çıkmalarına sebep olur bu düşünce. Şu, e, Kumarhane sahibinin önüne geçiyorlar. Diyorlar ki A bak bunu oku diyorlar. Nedir bu? Neyin nesidir? Bildikleri yok. Adam bilmiyor onun ne olduğunu. Ama yani Müslümanlıkla İslam'la alakalı olduğunu biliyor. Diyorlar e, sen bunu okursan bak Müslüman olursun. O da diyor ne okumaktan ne çıkar? Varsın okuyayım. Ha, okuyor yarmıya malak. Şehadeti okuyup tamam bitti o Müslüman oldu. Bir bakıyorsun bütün şehre yaymışlar. Biz falanca kumarayla sahibini Müslüman yaptık. Biz falanca belediye reisini. Gitmişler belediye reisine ziyarete. Ha, almışlar kağıdın üstüne kocaman bir kelime-i şehadeti yazmışlar. Ya işte e, belediye reisi oku bunu. Bak bu bizim şeyimiz, e, kelime şahadetimiz. Bununla biz işte İslam'a gireriz falan. E, bunu okumakla ben Müslüman mı olacağım? Bitiyor mu her şey? Tabii tabii. Adam ne yapıyor? Alıyor bunu e, yarım yamalak okuyup. Ha ondan sonra bütün dünyaya bırakın yani şeyi. Adam bilmem nerenin, Amerika'nın bilmem nerenin, hangi şehrinin e, belediye reisi. Ta Almanyalarda, Türkiye'lerde bilmem Arap devletlerinde bu duyulmuş. Oo, bunlar belediye reisini Müslüman yapmışlar. Adama zorla sen kağıdı adam hatır kırılmasın diye kağıdı okuyor. Bunlar diyor biz onu Müslüman yaptık. Sözle peynir gemisi yürümüyor derler bizim orada. Yani biz eğer ki sadece söze bakacak olsaydık yazık ya o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sahabe-i aleyhi ecmaîn. Niye bu kadar vefa, cefa çektiler? Niye bu kadar eziyet gördüler? Niye bu kadar işkence gördüler? Niye taşlandılar? Niye memleketlerinden kovuldular? Deyiverselerdi la ilahe illallah bitseydi. Yani her zaman da söylüyoruz. Ebu Cehil bile dedi. Ya neyse söyle ben de söyleyeyim. Ama Ebu Cehil bile söylemedi. Ebu Cehil bile bu kelimeyi söylemedi. Çünkü o manasını biliyordu da onun için söylemedi. Nasıl olur bu kadar bizim yüzlerce ilahımız varken onları bire indireceğiz? Bu ne demek dedi. Kesinlikle olmaz dedi. Elimizi alacağız bir kağıt parçasını götüreceğiz insanlara. Ha Müslüman oldun bunu okursan diyeceğiz. Ve insanların İslam'a girdiğini iddia edeceğiz. Ha, bu kadar basit olabilir mi? E bunu bize kim en güzel bir şekilde anlatır? Onun elçisi. Kur'an'ın tefsiri. Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O ne diyor? Allah'a iman sadece birkaç kelimeden ibaret değildir diyor. Ha, biz bir tane hadise alır da veyahut da İslam'ın bir parçasını alır da insanlara e, bu şekilde anlatırsak bu yanılgılara da düşeriz. Yani la ilahe illallah diyen cennete girer hadisine dayanarak. Ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle yerlerde öyle insanlarla konuşuyor ki sen onu aldığın zaman tamam sen zaten çoktan Müslümandın. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle zamanlarda öyle kişilere yeri geldiğinde yerine e, göre konuşmuştur insanlarla. O adamın eksiğine binaen konuşmuştur. O ortamın ihtiyacına binaen konuşmuştur. Sen onu yalnız, yalnız tek, bir, tek bir şey olarak, konu olarak alırsan bulamazsın doğru yolu. Dolayısıyla Allah'a iman etmek nedir? Allah'a iman etmek ameli salihle beraber geçerlidir. Salih amellerle beraber geçerlidir. Sen salih amellerini yaparsan Allah'a iman etmiş olursun. Ameller nedir? İmanın tasdikidir. İmanın göstergesidir. Dolayısıyla bizler iman ettik derken ne dediğimizi iyi bir şekilde bilmemiz gerekir. Hani bugün müminin nasıl olması gerektiğini sorduğumuzda herkes söylüyor. Ben müminim. Ya ben Müslümanım. Kim karar verecek? Kimin mümin, kimin Müslüman olduğunu? Ben mi karar vereceğim? Siz mi karar vereceksiniz birilerinin Müslüman olup veyahut da mümin olup olmadığını? En ilmi ilerlemiş bir profesör mü? Birilerinin Müslümanlığını veyahut da müminliğini söyleyecek, karar verecek. Bu dini Kur'an, bu dini bizlere götür gönderen ancak karar verir. Ve o tarif eder, o sınırları çizer. <gülüyor> Mümin olmanın, <gülüyor> Müslüman olmanın sınırlarını o çizer. Dolayısıyla onun çizgisinin dahiline, e, e, haricine çıkamayız. O çizginin dahilinde olmamız gerekir. Hem çıkacağız. Kendi kafamıza göre din icat edeceğiz. Ondan sonra da diyeceğiz ki o icat ettiğimiz dine göre biz Müslümanız diyeceğiz. O dini sen icat ettin. Senin dinin o. Senin dinine giren senin dininden olur. Ama bu Allah'ın dini değil. Allah'ın dini değil. Senin sınırlarını çizdiğin o şey Allah'ın sınırları değil. Dolayısıyla onu kabul eden Allah'ın dinini kabul etmiş demek değil. Allah'a iman etmiş demek değil. Bizler yani o sahabe bizim örneği, bizlerin örneği olan bizlerin toplum olarak örneği olan o sahabeler onların inancına bakıyoruz. Onlar ne uçanlara, kaçanlara iman ettiler ne mezarlardan medet umdular. Onlar mezarları yerle bir ettiler. Yani ibadet edilen ee, mühim görülen ölmüşlerinin mezarlarını, yükseltilmiş mezarları yerle bir ettiler. Bırakın iman etmesini. Onlar böyle bir şeye inanıp kapılmadılar. Onlar hiçbir şekilde sahirlere, falcılara inanmadılar. Onlar 12 imamlar gibi, 25 imamlar gibi böyle bir safsataya da inanmadılar. Onların inancı sadece Allah'tı. Onlar Allah'a iman ettiler. Ve yalnız Allah'a iman ettiler. Bütün ibadetlerinde onu tek kıldılar. Bütün yaşantılarında onu tek kıldılar. İman oydu onlara. Allah Resulü onlara öyle öğretti. Onlar öyle öğrendiler imanın ne olduğunu. Allah'tan gayrısına ibadet etmediler onlar. İbadetin her türünde sadece ona ettiler. Biz hem iman ettik diyeceğiz. Ondan sonra da öbür taraftan ölülerden, mezarlardan medet umacağız. Hangi sahabe ölülerden, mezarlardan medet ummuştur? Ya gösterin bize bir tane sahabe, bir tane peygamber, 124 bin peygamberin içerisinde bir tane misal göndü gösterin. 100.000 aşkın sahabenin içerisinde bir tane misal gösterin. Deyin ki bak bunlar medet umdular ölülerden. Biz de umacağız. Biz de umalım. Eğer öyle bir şeye müsaade edilmişse. Hangi sahabe falcıya, sahire gitti, sihirciye gitti, ee, sihirbaza gitti? Hangi birisi ya ben ne olacağım gelecekte? Şu benim suyunan veyahut da bilmem neyin falıma bak dedi? Oraya giden 40 günlük ibadeti kabul olmaz diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Onun ina, ona inanansa diyor Allah'ın yedi kat semanın üzerinde Allah'ın Muhammed'e indirmiş olduğu aleyhissalatü vesselam'a indirmiş olduğu dini inkar etmiştir diyor. Ama hem iman ettim diyeceğim hem falcılara gideceğim. Sahirlere gideceğim. Tabi ilgi çekiyor hani benim geleceğimi öğrenmek veyahut da geçmişimdeki bilen birini geçmişimden bir şeyler söylediği zaman ha beni gururlandıracak veyahut da bana bir şeyler verecek böyle içimi gıcıklandıracak ve ben de ne yapacağım ona inanacağım. Allah'ın dinini inkar etmiş olacağım dolayısıyla. Allah korusun. Hem iman ettim diyeceğiz hem de Allah'ın hükmünden başkasına başkasını kabul edeceğiz. İman ettim, Allah'a inandım, Allah'ın kitabına inandım, peygamberine inandım diyen bir adam, Allah'tan başkasının hükmüne kesinlikle inanamaz, kesinlikle kabul edemez. İman ettik diyeceğiz, Allah Resulü'nü takip etmeyeceğiz. İman, Allah'ın Resulü'nü takiptir. Bunu her zaman söylüyoruz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İslam bu ikiz satırın içerisinde saklı. Ben buna ben bunu söylerken la ilahe illallah ben bu kitaba Allah'ın göndermiş olduğu bu kitaba birinci ayetinden sonuncu ayetine kadar şeksiz şüphesiz kabul ettim demek. Muhammedur Resulullah ben bu kitabı açıklayan, İslam'ı bana getiren, öğreten, İslam'ı Allah'tan aldığı dini bana ulaştıran o peygamberin getirmiş olduğu dine onun anlattığı şekilde o dini yaşamaya çalışan, kabul eden insanım demektir. Zaten hata en baştan başlıyor. La ilahe illallah diyen Müslüman şey cennete girer. Tamam güzel de ama manasını bilmeden demenin hiçbir manası yok. Manası budur. Kur'an'ı ve sahih sünneti hayatında yaşamandır manası. Dolayısıyla o peygambere uymayan, o peygamberin peşinden gitmeyen insan ben iman ettim diyemez. Kalkacaksın, eline Kur'an'ı alacaksın. Allah bana bunu göndermiş. Ben bunu okurum. Bunda geçen ne varsa yaparım. Ne yasaklamışsa kaçınırım. Bitti. Peygambermiş, meygambermiş bunlar ya baston değine. Haşa. Bunlar baston değneği, bunlar az o, şeydir, e, e, Posta postacıdır bunlar. Mektup taşıyan postacıdır bunlar. Tamam o yapmıştır görevini. Kur'an'ı getirdi, bize verdi. Bundan sonrası bize kalmış. Alçak herifin yaptığına bak. Nedir bu? İslam düşmanlarının e, İslam'ı yok etmek için çalıştığı silahlarından bir tanesidir aynen e, İncil'i ve Tevrat'ı tahrif ettikleri et, et, ettikleri yolun metodun kendisidir bu. Sen peygamberi aradan kaldırdığın müddetçe her şey bitmiştir zaten. Bir şey kalmadı. Her insan istediği gibi Kur'an'ı okuyacak, istediği gibi e, mana verecek ve böylece yüzlerce binlerce din, İslam dini ortaya çıkacak. Bugünkü Hristiyanlıkta olduğu gibi. Onun için kardeşler İman böyle basit birkaç kelimeden ibaret olmaması gerekir. Dolayısıyla tabii bu büyük bir konu, iman meselesi. ama İslam'ın İslam toplumunu oluşturmada ilk temel taş temeli budur. Akidesi, imanı Allah'ın ve Resul'ün istediği, tarif ettiği şekilde olması gerekir. Onun haricinde akidesi ve e, akidesi sağ, sağlam olmayan, Allah'ın kitabına uymayan, Resulünün sünnetine uymayan bir akidenin akide, akideye sahip olan insanların oluşturduğu toplum İslami toplum olamaz. Bu en kısa sürede dağılmaya mahkumdur. Dolayısıyla temeli budur. İman. Sahih iman tertemiz. Allah'ın gönderdiği şekilde. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın bizlere öğrettiği şekildeki bir iman. Ne diyor? Ve amilussalihati ve o e, salih amellerde bulunan ve ikinci şartı iman e, İslam toplumunun kurulmasında ikinci şart nedir? Salih ameller. Biraz önceki okuduğumuz ayette de olduğu gibi salih amellerde bulunmak. Allah'ın emrettiği, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bizlere gösterdiği kısacası Allah'ın sevdiğini yerine getirmek, Allah'ın sevmediğinden uzak durmak. Cennete yaklaştıracak amelleri yapmak, cehennemden cehennemden e, cehenneme e, cehennemden uzaklaştıracak amelleri işlemek budur. Bununla alakalı Allah kitabında neyi göndermişse, bununla alakalı Resul Aleyhisselatü Vesselam bizlere neyi emretmişse bunları yerine getirmek. Dolayısıyla Allah Subhanehu Teala'da nasıl ki her şeyde Allah'a iman, Allah'a güven var ise amellerde de aynı şekildedir. Allah bana bunu emretmişse ben bunu yapmak zorundayım. İmanın gereği budur. Ya bana uyar uymaz, ya benim toplumuma, benim e, meşrebime, benim kavmime uyar uymaz meselesi olmadan kesinlikle Allah'ın emrettiği, bizlere yapmamızı emrettiği, yapmamamızı istediği şeyleri olduğu gibi yerine getirmek. Ve e, nasıl ki yukarıda biraz önce anlattığımız e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, imanı, tarif ederken, Allah'a imanı tarif ederken ki olduğu gibi ne diyor? Namazı kılmak, zekadı vermek, oruç tutmak, hac etmek. Yani bunlar nasıl ki salih ameller ise onunla alakalı diğer Allah'a yaklaştıracak bütün amelleri yerine getirmek de Allah Subhanahu Teala'nın rızasını kazanmakta ve İslam toplumunu kazanmakta sağlamlaştırmaktaki e, duvar taşlarından e, birisidir. Yine de Allah Subhanahu Teala'nın buyurduğu gibi ve ladin aminu wa aminu ashabul janna hum فيها خَالِدُونَ. iman edip salih amellerde bulunanlar ise Allah Subhanahu Teala'nın cennet halkıdırlar diyor. Orada süresiz son olmayan bir hayat var. Yine başka bir hadiste, başka bir ayette, "Men amle salihen, min zekren, ou untha, vohu muemin." "Men men amle salihen, min zekren, voul unsa, Bunlar salih ameller, iman edip salih amel işleyenler müminlerdir diyor bak. Sadece iman edenler diye geçmedi bak. "Men amle salihen." Salih ameller işleyenler, müminlerdir. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Ve diyor, biz onları güzel bir hayatla yaşatırız. Biz onları güzel bir hayatla yaşatırız. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ma kanu يَعْمَلُونَ Ve diyor, yaptıklarının en güzeliyle ona karşılığını veririz. Biz görevimiz nedir? Başta da söylediğimiz gibi Allah'a iman ve salih amellerde bulunmak. Salih ameller Allah, Resul, Allah Subhanehu ve Teala'nın Kur'an'da bildirdiği emirleri ve yasakları emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak da salih ameldir. Ve dolayısıyla Allah hem bu dünyada bize güzel bir hayat yaşatacak hem de ahirette hem biz bu vesileyle dünyamızı kurtaracağız, hem ahiretimizi kurtaracağız Allah'ın izniyle. Ve burada bu temelin, İslam toplumunu kurmadaki bu temeli sağlamlaştıran ve bu duvar taşlarını oluşturan kardeşliği bina etmek. Kardeşliği gündeme getirmek, İslam kardeşliğini gündeme getirmek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve ilk Mekke'den Medine'ye gittiği zaman ilk yaptığı şey neydi kardeşler? İnsanları, oradaki Müslümanları kardeş yapması. Birbirlerine, birbirleriyle kardeş yapması. Muhacirlerle Ensar'ı kardeş yapması. Hiç birbirlerini tanımıyorlar. İlk defa görüşmüşler. Sadece ortak bağlarını Allah'a iman İslam. Öyle bir kardeşlik gündeme geliyor ki, öyle bir fedakarlık gündeme geliyor ki, yani insan ağlamamak için, o fedakarlık nasıl olur diye şaşmamak için, yani kendini zor tutar. Yani hep misalleri verilen bir, güzel bir misal, elhamdülillah, güzel bir misal, ne diyor? Sahabe geliyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona, ee, sen bunun kardeşi, kardeşisin ya yani kardeş kucaklaşıyorlar ve herkes malını ne yapıyor bak diyor benim şu kadar tarlam var diyor gel diyor bunun yarısı senin bak iki tane odam var bunun yarısı senin yarısı benim diyor yani böyle paylaşıyorlar filan bir tanesi ne yapıyor diyor ki bak diyor benim diyor şu kadar iki göz odam var bunu diyor biri benim biri senin bak diyor benim şu kadar tarlam var bunun bir kısmı senin bir kısmı ekeriz biçeriz şey yaparız bak diyor sen diyor bekar bir adamsın diyor benim de diyor iki tane hanımım var diyor. Sen diyor bekar adamsın, benim de iki tane hanımım var. Eğer sen istersen, ben diyor bunun bir tanesini boşarım, hangisini istersen, bak bak. Hangisini arzu et, ben bunun bir tanesini diyor boşarım, onunla sen evlenirsin diyor. Allahu akbar. Nasıl bir fedakarlık, nasıl bir kardeşlik, nasıl bir iman bu? Onun için Allah Subhanahu teala onları bize örnek bir topluluk olarak göstermiş. Ve onun gibi bir topluluk daha yeryüzüne çıkmamış. Topluluk olarak. Bunu söyleyen bu fedakarlığı yapan sahabe, sahabi ona bu teklifi yapılan da ne yapıyor? Bize böyle bir teklif gelse biz uçarak atlarız onun üstüne öyle değil mi? Allah'a her şey beleş. Ev beleş, arsa, ta, iş beleş, karı beleş her şey beleş. Hemen düşünmeden uçarız onun üstüne değil mi? Ama ne yapıyor abi, Kardeş diyor Allah razı olsun yani sen bana çok güzel teklifte bulundun. Sen bana diyor pazarın yerini göster, çarşının yerini göster. Bana yeter diyor. Ben diyor gider orada çalışırım ekmeğimi orada kazanırım. Sen bana yeter ki çalışabileceğim o pazarın o Tukun şeyin yerini göster ki ben gideyim orada rızkımı orada arayayım. Hemen vermedi böyle beleşçiliğe ne yaptı? Ben raskımı kazanırım. Sen rahatından olma. onlarda işte böyle bir iman vardı. Onlarda böyle bir düşünce vardı da. Onun için Allah Subhanahu taala bizlere onları örnek topluluk olarak gösterdi. Ve halen de bizim örnek topluluğumuz onlar. Yani demek istediğimiz ilk yapıldı yapılan şey neydi? Kardeşliği bina etmekti. İslam toplumunun temel taşlarından bir tanesi de kardeşlik. Allah subhanehu ve Teala iman edenler kardeştir diyor. Ve birçok ayetinde sabrı tavsiye ediyor. Ve birçok ayetinde Allah Subhanahu ve Teala cemaat olmanın, kardeş olmanın güzelliklerinden bizlere bahsediyor. Ne yapıyoruz biz? En ufak bir e, problemimizde hemen kardeşimizle aramızdaki bağı kopartıyoruz. Allah subhanehu teala o senin kardeşindir. Derken kardeş ne demektir kardeş? Birçok fedakarlığa göğüs germektir. Kardeşlik budur. Sabretmektir. Kardeşlik budur. Onun için kendinden birçok şeyi feda etmektir kardeşlik. Onlar, o bizim örnek dediğimiz o topluluk, savaşırken aman kardeşim ölmesin, ona bir zarar gelmesin diye onun önüne atlayan insanlardı. Kardeşlik buydu onlarda. Yaralanmış, ölmek üzere. Belki de yani ilk fırsatı, son fırsatı bir damla su içebilmek. Önüne kadar gelen suyu, Diğer kardeşine ihtiyacı var onun diyerekten suyu ona gönderen bir kardeşlik. Geri geldiğinde ise ölmüş olan, şehit olmuş olan bir kardeşlik. O suyu içemeden ölen bir kardeşlik. Hangimizi yapabiliriz? Ben susamışım, biri gelmiş bana su, öbür tarafta da susayan var. Lan ben içeyim de varsın, o ne yaparsa yapsın. Kalırsa dibinde ona da veririm ben. Bırakın böyle demeyi ölmek üzere. Belki son fırsatı bir damla su içebilmek. Ama aynı şekilde yaralı olan bir kardeşi oradan inleyince, su isteyince hemen oraya yönlendirdi. İşaret ederek git ona. Dedi. Ve ona götürdüğünde hem onun ona yetişemedi, o vefat etti, şehit oldu. Madem o ona yetişemedim, geri buna geleyim dedi. Ona geldi, o da şehit olmuştu. Ya Böyle bir kardeşlik, böyle bir kardeşlik olursa, bizdeki bizdeki kardeşlikle böyle bir kardeşlik olursa ancak İslam toplumunun duvarlarındaki taşlar oluruz kardeşler. İslam binasının o duvarlarındaki sağlam taşlar ancak o zaman olabiliriz. Aksi takdirde en ufak açığımızı gözetleyen, herkesin interneti vardır aşağı yukarı. Senelerce, Rabbi şükürler olsun, ilk başlarda biraz girdik. Ondan sonra bir daha da girmedim. Şu söze şahit olduktan sonra. Selef akidesine sahip iki tane Müslüman. Ve bizim cemaatin abileri diye ta tabir ettiğimiz, onlara yani değer verdiğimiz isimler. Mevzu bahis değil isim. Çoğu da belki tanır şu ara söylersem mevzuyu. Ben senin bilmem ananı ne yapayım. Ben seni diyor ilk gördüğümde anlına ben kurşunları sıkacağım diyor. Allahu ekber. Bu mudur kardeşlik ya? Kardeşlik affetmek değil miydi? Kardeşinin kardeşini sen affedersen Allah da diyor ki ben de seni affedeceğim diyen Allah. Allah Allah'ın kulu değil miyiz? O dinin mensupları değil miyiz? Kardeşinin problemlerini çözersen Allah da senin de ahiret gününde senin senin problemlerini çözer. Dünyada ve ahirette senin problemlerini çözen dinin mensubu değil miyiz? Ya biz hangi dinin mensubuyuz ya? Ne zaman ben bu olaya şahit oldum? Ya bir defa değil birkaç defa da yani bu aşırı olanlardan bir tanesiydi. Artık dedim ben, de şeyin, ben giderim. Senede bir defa, on senede bir defa görürüm. İçime sine sine kucaklarım. Ama camın karşısında onun nefsine bu şekilde konuşmaktansa ömrüm boyu böyle bir şeye girmem. Ya benim senede, iki senede gördüğüm bir kardeşimi içim sine sine kucaklamadıktan sonra ya telefonda telefon bile yetmiyor yani telefonda nasılsın iyi misin ha, hoş beş tamam bitti görmüyorsun sen görmediğin için de istediğin gibi yani konuşabiliyorsun ha, nereden geliyor bu bizim imanımızın eksikliğinden geliyor o kadar basit ki bir Müslümanın arkasından konuşmak hiç yani yüzümüz bile kızarmıyor yani onun aleyhinde konuşmak için konuştuğumuzda yüzümüz bile kızarmıyor. Onun hakkında yalan söylediğimizde Allah'tan korkma yerine bir de gurur duyuyoruz. Onu rezil ettim diye. E bu mudur kardeşlik? Böyle bir kardeşlik hangi temel, hangi duvarın taşı olabilir? Dolayısıyla kardeşler İslam Binasını teşkil eden duvarların taşları sağlam olması gerekir. O kardeşlik öyle olması gerekir ki, nasıl ki bir Müslüman başka bir beldeye gidiyor, giderken Allah Subhanahu Teala'ya Allah Subhanahu Teala bir melek gönderiyor. Melek onun yoluna dikiliyor. Nereye gidiyorsun diyor. Ya ben diyor falanca köyde. Bir kardeşim var onu ziyarete gidiyor. Senin onda bir alacağın mı var diyor? Yok diyor. Peki diyor ondan herhangi bir menfaatin mi var diyor? Hayır diyor. E, ne için gidiyorsun ya diyor? Allah için ben onu seviyorum diyor. Onu ziyarete gidiyorum diyor. Ben diyor Allah'ın sana göndermiş olduğu bir meleğim. Allah da diyor sen diyor o kardeşini sevdiğin o o şekilde sevdiğin kadar Allah da seni seviyor. Bunu bildirmek için gönderdi Allah beni diyor. Böyle bir kardeşliğe sahip miyiz? Kardeşimizin hatasını gördüğümüz zaman onu ifşa etmek yerine onun bir tarafa çekip de özel bir şekilde, kimsenin duymayacağı bir şekilde hatasını düzeltmeye gayret etmek, onun hatasını mümkün mertebe örtmek gereken bir kardeşlik değil mi kardeşlik? Onun problemi olduğu zaman ne problemi olursa olsun onu çözmeye çalıştığımız sırf Allah rızası için onu çözmeye çalışmamız çalışmamızı gerekmiyor mu kardeşlik? Bunu yaptığımız zaman işte kardeşlik gündeme gelir. Aksi takdirde kardeşlikten konuşmamız fasafisi olur bizim için. Kardeşlikten konuşmamız bizim için fasafisi olur. Hiçbir işe de yaramaz. Son bir nokta o da bizim bu e, Avrupa'da yaşadığımız şu ortamla alakalı bir e, nokta. Yaşadığımız toplum ortam Müslüman olmayan bir ortam. Şöyle etrafımıza baktığımız zaman İslam'dan eser yok. Yani anca böyle şehirde tam böyle bir e, gezinmeye başladığımız zaman böyle gizli köşelerde herhangi bir saklanmış böyle arka e, sokaklarda bir cami, bir merkez bir şey görürsek belki deriz aha bak burası üstündeki yazıyı görürsek sadece burası camidir. Anca o zaman görürüz. Ama onun haricinde bulunduğumuz toplum Hristiyan bir toplum, Müslüman olmayan bir toplum. Dolayısıyla bizlerin de burada oluş gayemiz herhalde yani aslında böyle bir tebliğ ve hatta İslam'ı yaymak böyle bir gayemiz yok bizim. Buraya gelip para kazanıyoruz, çalışıp para kazanma gayemiz bu. Şimdi yani kalkıp da yok ben burada İslam'ı davet ediyorum gibi bir e, şeye eee Yalana dolana gerek yok. Biz bunun için geldik, para kazanmak için geldik, para kazanıyoruz. Ha, hiç olmazsa, hiç olmazsa bazı hal ve hareketlerimizle onlara örneklik teşkil etmek gerekir. Değil mi? Yani hiç olmazsa bir şeyler anlatamıyorsak bile İslam'ı güzel yaşayalım da, İslam'ı gereği gibi yaşamaya gayret edelim de onların güvenliğini kazanalım. Onların eminliğini kazanan, Medine halkı peygamberimizi neden kucakladı? Müslüman olmayanları da kucakladı. Neden peygamber aleyhissalatü vesselam ona düşman olan getirip de parasını, parasını, kulunu, mülkünü ona teslim etti? Neden Muhammed'un emin denildi? Ya onu biliyorlar onlardan değil yani o kendini Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden toplumda ilk defa çıkmış birisi. Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacakları bir insan. Böyle olduğu halde ona Muhammedül Emin dediler diyorlardı hala. Böyle olduğu halde ona emanet veriyorlardı. Değerli eşyalarını ona bırakıyorlardı. O bir şey söylediği zaman sözüne değer veriyorlardı. Bugün İslam toplulukları, cemaatleri, bu insanların gözünde hangi durumda? Allah korusun. Yani dilimize varmayacak kötü sözlerle bizi itham ediyorlar, değil mi? Bizleri yani olmadığımız yüzlerce sözle, yüzlerce itafla itaaf ediliyor. Neden ileri geliyor? Bu insanlara biz ne kötülük yaptık? İyilikten başka. Bu insanlara bizim iyiliğimiz dokunmuştur ya. Bu insanlar bizden iyilik gördüler. Ha kötülerimiz yok mu? Her toplumda var. Her toplumda var. Ama yani birkaç tane kötünün yanında hepsi de yanmak zorunda mı? Abi biz gereği gibi İslam'ı yaşayamıyorsak maalesef yanıyoruz işte. Gereği gibi örnekliğimizi teşhir edemiyorsak gereği gibi bu insanlara biz kendimizi gösteremiyorsak göstermek için değil gereği gibi İslam'ı yaşayıp da onlar bizi bu şekilde görmüyorlarsa dolayısıyla bu da bize eksi getiriyor. Bu da bize ee, maalesef İslam'ın Medyadan ve şeylerden dışarıdan duyduklarının ancak İslam'ın o olduğunu öğreniyorlar. Ve o şekilde bizleri gördükleri için bizleri de bu şekilde tanıyorlar. Medine'ye gittiğinde İslam'ı biliyordu. Her eve girmişti İslam. Ama negatif olarak değil ama yani böyle yanlış olarak değil. Güzelliğiyle girmişti. O güzel örnekliğinden girmişti. Biz bunu başarabilirsek burada, en azından bulunduğumuz çevrede biz bunu başarabilirsek Allah'ın izniyle illa ki bir şeyler anlatmamıza, onlara kabul ettirmemize gerek yok. O insan, o komşu sana, senin hakkında ya bu Müslüman ben bunu tanıyorum. Bana ne kadar da yani medyada Müslümanlar şudur budur deseler bile. Ya bu adamlar benimle senelerdir komşuluk yapıyor. Bana iyiliklerinden başka bir şey dokunmadı. Bu adamlar güvenilir. Eğer bunu söylettirebilmiş isek, inanın çok büyük şeyler başarmışızdır. Bunu söylettirmeye bakmamız lazım. Bunu komşumuz, iş arkadaşımız, yol arkadaşımız, her neyse bunu bir söylemeleri gerekir. Bizim hakkımızda bunu söylemeleri gerekir. Bir defa o yaşadığımız ortamı bilmemiz gerekiyor kardeşler. Komşuluğumuzu göstermemiz gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiyor, senin komşun Müslümansa iyilik et ona demiyor. Müslüman olmayan komşuya yardım eden, kendisine kötülük eden komşuya yardım eden bir peygamberin ümmetiyiz biz. Savaşta bile savaşta bile çocuklara, kadınlara, yaşlılara dokunmayın diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Bırakın insanları. Ağaçlara dokunmayın, onlara zarar vermeyin diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Sen geleceksin her yıl başında her kaynakta taze taze ağaçları keseceksin. Ondan sonra ağaç koruma veyahut da yeşili koruma diye İnsanlara yutturacaksın kendini. Benim peygamberim ağaçların bile zarar görmesini istemeyen bir peygamber. Ben de o peygamberin ümmetiyim. Bunu benim yaşamam gerekir kardeşler. Bunu benim göstermem gerekir. Hayatımla, yaşantımla bunu benim insanlara ulaştırmam gerekir. Bu benim vazifem. Bir Müslüman olarak bir şeyler anlatamıyorsam bile bu dini güzel yaşamamla onlara bunu kabul ettirmem gerekir. İslam'ın zararsız olduğunu, İslam'ın insanlara güzellik getirdiğini bunlara anlatmam gerekir. Dil ile başaramıyorsan yaşantı ile. Bu da nedir? Bizim e, dinimizi en güzel bir şekilde yaşayarak insanlara, insanlara e, bu dini ee, en güzel bir şekilde ulaştırabilmek ki yani bu bizim nedir? Ee, vazifemizdir. Dava, tebliğ her şekilde bir Müslümanın e, vazifesidir. Bu çocuğundan, aile yapısından, e, cemaat yapısından, ahlakından, karakterinden e, her şeyle e, örnek olmamız gereken bir topluluğu gündeme getirmemiz gerekir. Topluluğu kurmamız gerekir. Bu illaki bir ortam ve bir yerde olmak zorunda değil. Hani başta da bahsetmiştik. Biz aşağı yukarı, yani şu Brüksel diyelim, Almanya'nın, Hollanda'nın, Belçika'nın, Fransa'nın yani orta yeri gibi bir yer. Yani herkes buraya kolaylıkla gelebileceği bir yer. Fakat yani e, acıdır ki yani bu kadar az bir cemaat gelmiş. Biz bu kadar az değiliz aslında. Fakat biraz önceki alt, anlattığımız kraterlere uygun Müslüman olmadığımız için böyle bir fedakarlık da gündeme gelmiyor maalesef. Böyle bir fedakarlık gündeme gelmiyor. Neden? Çünkü bizdeki kardeşlik maalesef ölmüş. Yani azalmış demiyoruz biz, ölmüş. Bitmiş artık. Yani diğer kardeşlerin yüzünü dahi görmek istemeyen birçok insan var. Aynı davaya sahip, aynı menhece sahip, aynı yola sahip binlerce insan var ve yani gururuna yedirip de böyle toplantılara gelmeyen insanlar çok. Yani biz şurada konuşuyoruz, biz alim filan da iddia etmiyoruz Allah hamdolsun. Yani böyle bir derdimiz de yok. Ama bizden daha bilgili insanlar çok burada. Bizden bu masaya, şu makama daha layık insanlar çok burada. Ama maalesef bu duygular köreldiği için bu duygular öldüğü için, tamam mı? Bu insanlar böyle toplantılara gelmiyorlar. Yazıktır. Allah'ın rızasının nereden kazanılacağından bir haberiz. Habersiziz biz. Allah'ın rızasını hangi yoldan kazanacağımızı bir türlü ortaya koyamıyoruz. Biliyoruz aslında fakat bir türlü... Ee, Ortaya çıkartıp da yaşamaya gayret etmiyoruz. Bizim derdimiz acaba hangi tartışmada üstün geleceğim? Acaba hangi disk diskusyonda, hangi e, e, söz düellosunda karşımdakini yeneceğim düşüncesiyle sanki ilim e elde etmişiz? Allah'ın rızası en ufak şeyden de kazanılabilir. Bir tebessümle de kazanılabilir. En ufak bir affetme affetmekle de kazanılabilir. Bunları başarmak zorundayız. Bunları gündeme getirmediğimiz müddetçe, bunları yaşamadığımız müddetçe bizler bu İslam toplumunu kuramayız kardeşler. İslam toplumunu Avrupa bir gibi bir yerde kurmak, onu yeşillendirmek, onu beslemek bizim görevimiz, bizim vazifemiz. İrtibatları kopartmayacağız. Birbirimize ziyaretleşmeleri sıklaştıracağız. Bu toplantıları daha çok sık yapacağız. Ve mümkün mertebe senede bir defa, iki defa, üç defa böyle bir toplantılar, böyle bir toplantı, böyle bir seminal olduğu zaman bazı fedakarlıklara katlanacağız. Bunlar olmadığı müddetçe senede bir defa dahi, senede üç defa dahi bir araya gelemiyorsak İslam toplumu gibi. İslam cemaati gibi böyle bir şey hayaldir. Gerçekleşemez. Allah subhanehu teala bizlere öyle bir iman versin ki bizleri birbirimizi sevmeye yönlendirsin. Allah subhanehu teala sevdiğimiz insanlarla beraber olmayı nasip etsin. Dünyada ve ahirette. Allah subhanehu teala kendisine layıkıyla kulluk yapanlardan eylesin. Muhammed'ine layıkıyla ümmet olanlardan nasip etsin. Sübhaneke Allahumma ve behemdik. Neşhedü en la ilahe illa ent nestağfiruke ve netubi ileyki. Mesela Almanya'daki durum şöyle Evet bazı grupların tanıdığımdan illa zorluyorlar ki her şeyi bir kenara atalım, bir devlet kuralım. Ondan sonra namaz, e, niyaz şeyleri gelecek diye, yani, übaratleri gelecek diye. Ve tabii zaten biliyoruz ki önce namaz olmaktan sonra bir devlet zaten oluşmayacak. Zaten evet. bu, e, bu sohbeti size bunu açıkladınız zaten. Demek ki benim sorum bu. Bizim böyle insanlara olan tavrımız nasıl olması lazım? Yani nasıl kendimize yani cevap vermeye mecbur değiliz kimseye. Ama yani birçoğu genci öyle etkiliyorlar ki o gençler o cemaate girdikten sonra görüyoruz ki ben kendim şahit oldum sakalları kısalıyor, namazları eksiliyor ve bunlar İslam devleti kurmaya çalışıyorlar. Ben şimdi düşündüm ki gerçekten bunda e, hayır olsaydı İslam birçok şiarını terk etmezlerdi. Evet. Ve bizim bu, e, gençleri korumak için ne yapmamız lazım? Yani a, akranlarımızı korumak için o in, nasıl bir e, önlememiz lazım? Onu soracaktım. Allah razı olsun. Ee, kardeş zaten dünkü e, bu Sait'in sohbetinde de aslında e, bu şeyin cevabı alınmış olması gerekirdi ama e, kaçırılmış olabilir. Şimdi e, bizim ağırlığımız Allah'a imanda eş koşmamak olması gerekir. Yani tevhid ağırlıklı olması gerekir. Şimdi tevhidi, akideyi öğrenirken de hedef saptırmamamız gerekir. Bizim hedefimiz biraz önceki ayette bahsettiğimiz gibi Allah'a iman, Allah'a ibadettir. Bizim hedefimiz bu. Kulluk, Allah'a kulluk. Hedef bu olması gerekir. Hedef bu olduktan sonra hani bizim Allah'a kullukta örneğimiz var. Allah'a hangi metotla kulluk yapacaksak bu bunu o örnekten almamız gerekir. Yani biraz önce de bahsettik yani burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicret ederken ben devlet kuracağım diye hicret etmedi. Böyle bir niyeti yoktu. Kuruldu. Tamam. Tamam ihtiyaca binaen kuruldu. Ama onun hedefi o değildi. O hedefe ulaştıran basamaklardan en güzel, en yüksek basamaklardan bir tanesidir devlet kurmak. Devlet, İslam devleti kurmak. Ama hedef değil. Sen her şeyi bırakacaksın. Hedef e, İslam devleti kuracaksın. Ama... O İslam devletinin temellerinin temelleri olması gerekir. Bu temelleri biz e, kurmadıktan sonra temelini atmadıktan sonra İslam devletinin neyini kuracaksın? Temel olmayan bir temel olmayan bir şeyi binayı nasıl e, inşa edeceksin? Ya, bu ev, bu bir İslam devleti bir evse, İslam bir evse, bunun temelleri vardır, bunun duvarları vardır, çatısı vardır. Bir insan çatıdan başlarsa bu ev olmaz. İslam devleti bu evin bir çatısıdır. Duvarı olmazsa, temeli olmazsa o çatıyı nereye yerleştireceksin sen? Önce biz temelini atacağız, duvarlarını öreceğiz, çatıyı ondan sonra kuracağız. Ve İslam devleti Allah subhanehu teala'ya ben vereceğim diyor. Ben yani Allah'ın görevi o, bizim değil. Dolayısıyla yani bu kardeşlere biraz daha tevhidle alakalı Allah'a nasıl iman edilmesi gerektiği üzerine biraz daha sohbetler edilmesi gerekir. Veyahut da var biliyorum tahmin ettiğim cemaatlerdense yani onlar zaten pek dinlemeyeceklerdir sizi. Onlarla irtibatı kesersiniz olur biter. Gençlere. Evet Irak olsun, Afkayn olsun, o acılar hep gündem'e getiriyorlar ki ki bu hepimiz acı var bu kalbimiz hepimiz üzülüyoruz ama hep buradan vuruyorlar, hep onu örnek alıyorlar. Sonuçta ne olacaksa i̇şte, aileleriniz konuşmuyor, aileleriniz savaşçı cih cihada çağırmıyor işte mutlaka bir devlet oluşması lazım. Ailelerin hepsi işte devlete satılmış aileler ve vesaire Hı. ve işte, buradaki dahiler olsun, dualar olsun, onlar bile satılmış diyenler de var ve gençler yani nasıl bir yönden bir korumak lazım ki. Hemen kanıyorlar zaten. Gençlere e, Allah'a imanın e, onlar kabul et de, onlar e, onlar bunu e, tasvip etmeseler de, e, onlar nasıl çalışıyorsa biz de çalışmamız gerekir. Onlardan daha fazla çalışmamız gerekir. Biz evde oturmakla o gençlere ulaşamayız biz. Onlara ulaşmamız gerekir. Onlara Allah'a imanın, e, Allah'a kulluğun yolunun bundan geçtiğini, bundan başladığını yani İslam devletiyle başladığını, yani yanlış olduğunu, bu başlangıç burayla ile olmaması gerektiğini. Cezayir'de bu şeyler vardı, seçimler oldu bu 10 sene kadar önce bu şeylerin Abbas medeni, Ali şeriati bunların şeyleri vardı, bir partileri vardı ve çok büyük kütle onların arkasındaydı. Bunlar ne yaptılar? Biz dediler, bu sistemle İslam devleti kuracağız. Ve bunu da açık açık konuştular. Hiç yani saklamadılar da. Bizim kinler gibi yani böyle biz Müslüman devleti değiliz, biz İslam devletini kurmak istemiyoruz gibi böyle e, yan çizmelerle gelmediler. Açık açık biz İslam devletini kuracağız. Biz ama yön, yön şey olarak, e, metot olarak bugünkü demokrasiyi kullanarak gelmek istediler. Bugünkü demokrasiyi, bugünkü yani İslam'a karşı olan bir sistemle e, İslam'ı kurmak istediler. Parlamentoya girdiler ve seçim yaptılar. Yüzde doksana yakın e, oy aldılar. Oyu alır almaz da bütün parti önde gelenlerini hapse attılar. Şimdi yani biz İslam devletini kurarken neyle kuracağız? Bugün Türkiye'de de bazı kesimler var. Hani bizim gayemiz kelime-i tevhidi yaşatmak. Biz İslam'ı hakim kılmak istiyoruz diyen insanlar var. Fakat kendileri namazdan uzaklar. Fakat kendileri İslam'dan uzaklar. Sırf bu şeylerle, sloganlarla gelip de insanları kandırıyorlar. Sırf dertleri makam sahibi olmak, koltuk sahibi olmak. İslam'la filan onların eğer bir insan namaza önem vermiyorsa, eğer bir insan Allah'a kulluğa önem vermiyorsa vallahi onun hedefi Allah'a kulluk değil. Bunu yeminle söyleyebilirim. Bir insan namaza önem vermiyorsa onun hedefi kullukla alakası yok hedefinin. Onun hedefi koltuk sevdasıdır. Onun hedefi insanları yönetmektir. Hedef bu onlarda. Onun için bunları ulaştırmamız da gençlere de, ya arkadaş sen bunu Allah için mi yapacaksın? Evet Allah için yapacağım. Allah için yapacaksan, Allah için yapılacak olan önemli şeyler, daha önemli şeyler var. Onları yapmadan sen eğer bunu yaparsan benim kafamda soru işareti oluşur. Yani senin derdin Allah'a ibadet değil, senin derdin başka. Nedir? Ya paradır, ya makamdır, ya e, yönetimdir. Bunun haricinde başka bir şey çıkmaz ortaya onun içinde dikkat etmek lazım bu kardeşlerle daha çok e, teşrih mesaide bulunmak lazım o yani e, gençlerle e, mümkün mertebe e, onları e, bu konuda daha çok bilgilendirmek lazım yani biraz artık yani yatağımızdan kalkalım koltuklarımızdan kalkalım yani, mümkün mertebe Bak, Allah hamdolsun yani siz buradaki hoca kardeşlerden birini çağırdığınızda ayda yılda bir defa e, gelmediler mi yani böyle bir mesela toplantı yaparsınız, birkaç kardeş, o yakın en yakınınızda kim varsa böyle bizim hocalarda hoca arkadaşlardan birini davet edersiniz, ee, ayda bir defa veya da iki haftada bir defa bu meseleler üzerine güzel güzel sohbetler edilir. Neyin önemli, neyin daha önemli olduğunu e, insanlara bildirmek lazım, anlatmak lazım.